Vereceğimiz manâ çok kısadır ve çok kısa olarak vereceğiz çünkü okuduğumuz ayetin manasına da söyle denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem Allah'ın kelimatına nihayet olmaz kalemler tükenir deniz mürekkeptleri tükenir ve onlara ilaveten dediğinize ilavetirse onlar da tükenirler Allah'ın Allah'ın kelamı tükenmez ilimata Allah'a nihayet yoktur diyor ayet gelmedi e onun için verijemiz var bir katıra olarak yani vereceğiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا salihat <gülüyor> لِكَانَتْ لَهُمْ cennetül فirdevsin yüzü'ne Şu kimseler ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'ni tevhid ettiler, ona inandılar, onu lisanlarıyla ikrar, kalpleriyle tasdik ettiler ve Allah'ın yap dediklerini sere, sere yaptılar, yapma dediklerinde de Allah'tan korkarak kaçındılar. Onlara cenne, cennetin firdevs derecesi verilir. Cennediş Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın sakin olacağı cennettir ve bunun civarına isyan olurlar. Hal <gülüyor> nefiha orada müebbet ebedi kalırlar. La yaqun anha oradan bir daha çıkarılmazlar. Dünya nimeti insana verilir, elinden alınır. Dünyada bir gençlik verilir, ihtiyarı vardır. Sıhhat verilir, hastalığı vardır. Kuvvet verilir, zayıflığı vardır. Hayat verilir, ölümü vardır. Mülk verilir, fanidir, elinden alınabilir. Ha, firdevs verilir, bir daha Dünya gibi değil, ebedi. Yani bir hayat verilir, ölümü yok. Bir gençlik verilir, ihtiyarlığı yok. Bir sıhhat verilir, hastalığı yok. Bir güzellik verilir, çirkinliği yok. Söyle, denizin suları mürekkep olsa, o denize de denizler ilave edilse, mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa, sema ve art Kağıt olsa, cihru olan mahlukat katip olsalar, mürekkepler biter, kalemler kırılır, yazanlar yorulur, kağıtlar tükenir. Fakat Allah'ın kelimatı reyihat yoktur. Söyle Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evet. kul inne maene beşerum mislukum. Ben insanım, sizin gibi, insan cinsindenim. Bunun iki manası vardır. Bir kul inne maene beşerum mislukum. Cemi insanların misli gibi bir misilin, yani bütün insanların, peygamberler de içine dahi olmak şartıyla kafes-i abdiyetini bir terazinin gözüne koysak, Resulullah'ın abdiyetinin, terazinin diğer gözüne koysak, Resulullah'ın, Hz. Muhammed'in abdiyeti ondan ağır gelir. İsim misiniz gibiyim yani burada, insan cinsinden Bir mana o. Bir mana da böyle, böyle söyle. Yuhā ilayya ennemā ilāhukum ilāhun O zatında, zatında vahid, sıfatında ahad olan Allah bana vahyediyor. Bense onun vahyini ve kelimatullah'ı bildiriyorum. Kemenke ene yezullika rabbih, falyāme'l amelen Her kim ki Allah ile mülakat istiyor, Allah ile hem vezm olmak istiyor, onlar ameli salihâ icra etsinler ve Allah'a ibadet etsinler ve bu ibadeti severek yapsınlar ve bu ibadetlerinde Allah'a şirk koşmasınlar.